Veme يُطِعِ Allah وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا Defa z Fazzağzıma. فَإِنَّ أَصْطَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٌ وَكُلَّ دَلَالَةٍ في النار. kardeşler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kisalarını anlatmaya devam ediyorduk. En son bir önceki dersimizde Adem aleyhisselam ile şeytanın Allah'a karşı yaptıkları isyan ve bu iki isyan arasındaki farkı anlatmaya çalışmıştık. Ki bu konu bizim hayatımızda gerçekten önemli bir konudur demiştik. Çünkü insan olmamız hasebiyle her birimiz günah işliyoruz ve günah işleyeceğiz de aynı zamanda. Ve her günah işleyen insan demiştik, ya Adem aleyhisselam gibi Allah azze ve celle onu rahmetiyle kuşatır, tövbe eder ve onu tövbeye muvaffak kılar veyahut da şeytan gibi kibre düşer, Allah'a karşı büyüklenir ve yüz çevirir. Bu ikisinin arasındaki farkları anlatmıştık ki, ta ki günah işlesek bile en azından şeytan gibi değil de, Adem aleyhisselam gibi olalım diye anlatmıştık. Bugün eğer Allah azze ve nasip ederse, Allah azze ve Maide suresinde anlattığı, Adem aleyhisselamın iki oğlunun kıssasını anlatacağım bu defa. Biliyorsunuz, Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyor: "Ve aleyhim naba' ebni adi'ma bil hakki iz qarraba qurbanan min ahadihima ve lem min al-akhar. Qala la Onlara hak olarak gerçek şekilde Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat. Hani onlar Allah'a kurban takdim etmişlerdi. Allah onlardan birinden kurbanı kabul etmiş, öbürünün kurbanını ise kabul etmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen seni öldüreceğim demişti. Muhakkak ki kesin bir şekilde seni öldüreceğim. Kurbanı kabul edilen ise şüphesiz ki Allah müttaki olanların amelini kabul eder demişti. Diyerekten Allah Azze ve Celle bize Aleyhisselamın iki oğlunun kıssasını anlatıyor. Kardeşler, burada ayet kelimede kullanılan bir lafızdan yola çıkarak sizi ta ilk anlattığım derse götüreceğim inşallah. Allah Azze ve Celle burada diyor ki wa-tul-aleyhim nebe نَبَى ademe bil بِالْحَقِّ Hak ile Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat. Hak ile gerçek olarak Adem'in oğlunun kıssalarını anlat diye. Biz demiştik ki Allah Azze ve Celle Kur'an kıssalarında genel itibariyle hak lafzını kullanıyor. Mesela kef ashabını anlatırken Allah Azze ve Celle bize diyor ki Netlo aleike, netlo aleike, nbaahum bil haki. Sana onların kıssalarını hak olarak anlatacağız diyor Allah Azze ve Celle. Musa Aleyhisselamın kısasında Allah Azze ve Celle diyor ki, netlo aleike minne ve imusa ve bil haki. Biz sana Musa'nın ve Firavun'un haberlerini hak olarak anlatacağız. Hatırlarsanız orada bu hak kelimesinin üzerinde biraz durmuştuk. Demişti ki hak kelimesi Allah Azze ve Celle neyi kastediyor? Hak kelimesinden kastedilen şudur kardeşler. Çünkü Kur'an-ı Kerim geldiği zaman ehli kitap olan insanlar vardı. Ve bu insanlar Kur'an kıssalarını bir şekilde biliyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim kıssalarına dair Tevrat'tan ve İncil'den bir takım bilgilere sahiptiler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim kıssalarını indirdiğinde hem ehli kitabın yanlış bildiklerini düzeltmiş oldu. Hem de beraberinde hak bu kıssalarla nasıl tahakkuk eder? Allah Azze ve Celle onu anlattı. Ve biz buradan şunu anladık ki ehli kitabın anlattığı şekilde kıssaları bilen insanların kıssalardan istifade etmesi, hak ehli olması, yeryüzünde hakka tahakkuk ettirmeleri mümkün değildir. Ancak kim Kur'an kıssalarını Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde anlar, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde ilim üzere olursa hak ehli olacak olan ve yeryüzünde hakka tahakkuk ettirecek olan insanlar onlardır. Ve hatırlarsanız kardeşler size şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki normalde Allah hikaye anlatacak bir ilah değildir. Allah Azze ve Celle kıssa anlatacak bir ilah değildir. Allah bize niye geçmişlerin kıssalarını anlatıyor? Çünkü bizden önceki insanlar yeryüzüne varis oldular. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde yeryüzünün sahipleri oldular ve yeryüzünde hakkın ve hayrın imamları oldular. Allah bize bunların kıssasını anlatırken Örnek almamız için bize bunları anlatıyor. Yani Ve öyle bir şekilde anlatıyor ki, kim Allah'ın anlattığı şekilde bu kıssalara tabi olursa, Allah'ın izniyle bu kıssalardaki örnekliği anlayabilir. Fakat şeytanlar Kur'an kıssaları üzerinde iki operasyon yaptılar demiştik. Bu iki operasyonla Kur'an kıssalarını masal haline getirdiler. Hikaye haline getirdiler. Sonradan gelenlerin istifade etmesinin önüne geçtiler. Bunlardan birincisi İsrailiyat dediğimiz... Yani doğruluğunu ve yanlışlığını bilmediğimiz Tevrat'ta ve İncil'de geçen haberleri getirip Müslümanların önüne Kur'an kıssalarının tefsiri diye koydular. İkincisi ise Kur'an kıssalarını tarihi detaylara boğdular. Yani mesela hatta bir örnek vermiştik hatırlarsanız. Demiştik ki Allah azze ve celle bize Adem Aleyhisselam'ın kıssasını niye anlatıyor? Ta ki masiyet konusunda, günah konusunda insan nasıl Rabbine karşı bir fıkıh belirleyecek? Allah azze ve celle bunun için Adem'in kıssasını bize anlatıyor. Yoksa hangi ağaçtan yedi, yasakladığı ağacın cinsi neydi, buğdaydan mı yedi, elmadan mı yedi, armuttan mı yedi, arpadan mı yedi, bunun çok tabi önemi yok aslında. Önemi olmuş olsaydı Allah azze ve celle zaten bize bunu anlatırdı. Allah bunu bize anlatmamışsa demek ki bunun bize hiçbir faydası yoktur. Fakat şeytanlar boş durmadılar. Faydalı olanın faydasını örtebilmek için faydasız olanı getirip faydalı olanın üzerine serpiştirdiler ve gerçekten istediklerini de elde ettiler. Şimdi biz diyoruz ki başa dönüyorum o zaman. Bizler Kur'an-ı Kerim kıssalarının doğrusunu öğrenmekle mükellefiz. Doğrusu da nedir kardeşler? Allah'tan ve Resulünden gelen bilgidir. Bunun dışındaki bütün bilgilere karşı temkinli durmak durumundayız. Peki bu kıssanın yanlışı ne? Yani ehli kitap bu kıssayı nasıl biliyor? Kur'an-ı Kerim bu kıssayı nasıl düzeltti? Önce size yanlışını anlatacağım. Ondan sonra doğrusunu anlatacağım. Ki maalesef göreceksiniz ki Birçoğumuzun da Adem'in iki oğluna dair bilgisi e, yanlış dediğimiz, hak olmayan, batıl olan bilgilerden müteşekkil. Tevrat ve İncil, daha ziyade Tevrat Adem'in iki oğlunun kıssasını bize şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle insan oğlunu yeryüzüne getirdiğinde insan oğlunun üremesi lazım. İnsan oğlunun çoğalması lazım. Ve Adem Aleyhisselam'ın çocukları hepsi kardeş. Diyorlar ki Allah her çocukları ikiz ikiz doğurdu. Yani her karında bir erkek bir de bir çocuk doğdu, dünyaya geldi. Mesela birinci hamilelikte, gebelikte dünyaya gelen erkek ve çocuk, ikinci gebelikte dünyaya gelen erkek ve çocuk çapraz bir şekilde evlendiler. Hani ikiz kardeşler birbirleriyle değil de çapraz ikiz kardeşler birbirleriyle evlendiler diye bunu söylüyorlar. Diyorlar ki, Adem'in oğlunun birinin adı Habil'di, öbürünün de adı Kabil'di. Tabi böyle bir bilgi ne Kur'an'da ne de sünnette mevcut değil. Yani Adem aleyhisselamın çocuklarının ismi neydi? Açıkçası bizi çok da fazla ilgilendirmiyor zaten. Onlar diyorlar birinin adı Habil'di, birinin adı da Kabil'di diye. Diyorlar ki Habil'in kız kardeşi çirkindi, Kabil'in kız kardeşi çok güzeldi. Şimdi Habil Kabil'in ikiziyle evlenecek, Kabil Habil'in ikiziyle evlenecek. Habil evlenme zamanı geldiğinde Kabil'e dedi ki senin kız kardeşinle ben evleneceğim, benimkini de sen al. Kabil de ona dedi ki ben kendi kız kardeşime senden daha çok hak sahibiyim diye ve bundan dolayı aralarında bir çekişme başladı. Diyorlar ki Adem aleyhisselam onlara dedi ki çocuklarım Allah sizden kurban takdim etmenizi istiyor. Diyorlar ki Habil hayvancıydı Kabil ise ziraatçıydı. Habil gitti hayvanların arasından en güzel olanını seçti. En böyle dolgun olanını etli olanını seçti. Götürdü dağın başına bıraktı. Kabil ise dedi ki dağ başına bırakacağım şeyden kuşlar yiyecek. İşte hayvanlar yiyecek, zaten çürüyecek. Niye en iyisini götüreyim dedi. Gitti bağdan bahçeden en çürük olan hangisiyse onları topladı. Getirdi dağın başına koydu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra gidip baktılar ki Habil'in kurbanı kabul edilmiş. Tabi kıssaları biraz da bağlamak için hani filmlerdeki senaryo misali biraz da böyle kaliteli uydurmuşlar. İşte o koç demişler İbrahim aleyhisselama İsmail'in yerine verilen ve İsmail aleyhisselamın kesmiş olduğu koş da o koştu zaten diye. Bir de böyle bir ekleme de yapmışlar üzerine. Tabi Kabil'in şeyi kabul edilmeyince, e, yiyecekleri kabul edilmeyince, şeye karşı, Habil'e karşı içinde bir haset, bir kin oluştu. Ve bu sebepten ötürü de kendi kardeşini başına taş vurmak suretiyle öldürdü diyorlar. Yalnız şu ana kadar anlattıklarımın içerisinden kardeşler, ne Kur'an'da ne de sünnette tek bir tane bilgi kırıntısı yoktur. Bu anlattıklarımı tasdik edecek şekilde bunların hepsinin kaynağı e, maalesef Tevrat'tır. Yani Yahudilerin tahrif edilmiş olan demiş olduğumuz Tevrat'tır. Bakın kardeşler hepiniz tefsir kitapları okuyorsunuz. Hepinizin, hepinizin evlerinde tefsir kitapları var. Ve maalesef tefsir kitaplarını açtığımız zaman içerisinde bu türden İsrailiyat dediğimiz e, bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Ne yapacağız bu bilgilere karşı? Biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimeden yola çıkacağız ve Kuranda anlatılan kıssaların hak şeklidir. Kuranın dışında olanlar ise genel itibariyle kıssaların batıl şeklidir. Bunlara karşı temkinli duracağız. Allah Azze ve Celle kendi kitabını bize tanıtırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselama şöyle söylüyor: "Ve anzeln aleik al-kitāb bil-haqi, mūsaddiqa lima bi-n-yadehi min Biz sana bu kitabı hak olarak indirdik" diyor Allah Azze ve Celle. Bu kitap kendinden önce geçen kitapları tasdik eder ve onların kontrolcüsüdür. ve وَمُهَيْمِنَا aleyhi Yani Kur'an kontrol kitabıdır. Görmüş olduğunuz herhangi bir bilgiyi diğer kitaplardan Kur'an-ı Kerim'e arz edeceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim tasdik ediyorsa Tevrat'ta ve İncil'de olanları kabul edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa kabul etmeyeceksiniz. İmam Bukhari aleyhissalatu vesselam'dan şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, İfade haddetekum ahelü Kitabı, falâ tucddiqum, ve la tukdzibum. Ahelü Kitabı, sızabilir belgirte rdi zaman, ne onları doğrulayın, ne de onları yalanlayın. Kulu, âmen nabî Allahî, ve ma unzile ilayna, ve ma unzile ilaykum. Onlara din ki, biz Allah'a iman ettik, size indirilene iman ettik ve bize indirilene iman ettik şeklinde. Bazı rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam şöyle izah ediyor bunu. Olur ki diyor, size vahiden bir şey aktarırlar. Allah'ın vahyini yalanlamış olursunuz. Onları yalanladığınızda olur ki size tahrif ettiklerinden bir şey aktarırlar. Siz de onların tahrif ettiklerini Allah'ın kelamı diye doğrularsınız şeklinde. Ondan dolayı kardeşler şu kıssanın yanlış şekilde anlatmış olduğum hali bunu akıllarımızdan sileceğiz. Kıssanın içerisinde böyle bir kısım kesinlikle mevcut değil. Kıssadan sadece bizim bilmemiz gereken şudur. Allah Adem'in iki oğlundan kurban talep etmiştir. Ne kurban ettiklerini de bilmiyoruz, mesleklerini de bilmiyoruz. İkisi de Allah'a kurban takdim etmiştir. Birinin kurbanı kabul olmuş, öbürünün kurbanı kabul olmamıştır. Kabul olmayan kıskançlığından ötürü ve nefsine uyaraktan kardeşini öldürmüştür. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Adem'in iki oğlunun kıssasıyla alakalı bunun dışında da bir bilgi yoktur. Şimdi biz bu kıssanın doğrusundan ayetler ışığında neler anlayabiliriz? Onlara değineceğiz inşallah. İlk olarak kardeşler, başlangıçta... Farkındaysanız Allah Azze ve Celle diyor ki e, onlar Allah Azze ve Celle kurban takdim ettiler. Birinin kurbanı kabul edildi. Öbürünün kurbanı ise kabul edilmedi. Şimdi bakın kardeşler bu ayetle alakalı uydurulan İsrailiyattan ötürü bu ayetle amel etmemiz mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Mesela ben size soruyorum. Günümüzde şöyle bir amel tarzı var mı? Allah'ın bizi sevip sevmediğini anlamak için Götürüp dağın başına bir tane hayvan koyacağız veya dağın başına kazandıklarımızdan koyacağız. Ondan sonra bir gün sonra da gideceğiz bakacağız hele Allah kabul etmiş mi yoksa Allah kabul etmemiş mi? İslam dininde böyle bir uygulama yok. Böyle bir uygulama olmayınca birileri de bunu uydurunca ayette sözde bu uyduruk kıssadan bahsedince otomatikmen ayet bizim hayatımızda amel edilebilecek hiçbir yönü yoktur. Fakat şimdi benim anlatacağım şekilde dinleyin. Yani kurban takdim etmek nasıl olur? Ve Allah Azze ve Celle'nin bunu kabul ettiği nasıl anlaşılır? Böyle dinlerseniz ayet-i kerime ile nasıl amel edilebileceğini de beraberinde anlayacağız. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin bizden talep etmiş olduğu her türlü sorumluluk aslında bizim Allah Azze ve takdim etmiş olduğumuz kurbanlarımızdır. Yani Allah Azze ve Celle bugün bizden İslam adına bir çalışma yapmamızı istiyorsa misal ve biz de bunun için bir şeyler yapıyorsak, cehdediyorsak, yoruluyorsak bu bizim bu konuda Allah Azze ve takdim etmiş olduğumuz kurbanımızdır. Allah Azze ve Celle sizden namaz kılmanızı istiyorsa Allah'a ibadet etmenizi istiyorsa sizin Allah'a kılmış olduğunuz namaz sizin Allah'a takdim etmiş olduğunuz kurbanınızdır. Yani Allah size ne yüklemişse ve siz de bunu eda etmişseniz siz Allah Azze ve kurbanlarınızı sunmuşsunuz demektir. Peki biz bunların kabul edilip edilmeyeceğini nasıl anlayacağız kardeşler? Şöyle anlayacağız. Eğer yaptığımız ameller bizim kendi gönlümüzde bir genişliğe, rahatlığa, sekinete sebebiyet veriyorsa ve Allah'ın sevdiği kullarının yanında onların kalbinde bir sevgiye, bir kabule, bir övgüye bizi mazhar kılıyorsa demek ki Allah azze ve celle bizim yapmış olduğumuz amelleri ona takdim etmiş olduğumuz kurbanları Allah azze ve celle kabul etmiştir. Zaten dikkat ederseniz kardeşler, 1. ayette yani 27. ayet, bu Maide suresinin 27. ayeti zaten kısa 27 ile 31. ayetler arasında anlatılıyor. 27. ayette kurbanlar kabul edilince, kurbanı kabul edilmeyen diyor ki لَاَقْتُولَنَّكَ Seni öldüreceğim. Yani muhakkak ki seni öldüreceğim. O da ona cevap olarak diyor ki اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ muttaqin Ancak Allah, müttaki olan kullarının amellerini kabul eder. Ancak Allah müttaki olan kullarının amellerini kabul eder. Onun için Allah'a amel yapan kardeşlerimiz, Allah'a kurban takdim eden kardeşlerimiz dönüp bakmalıdırlar. Bu amelleri yaparken gerçekten takva üzerine mi yapıyorlar? Yani Allah korkusu ve Allah sevgisi mi onları buna itiyor? Yaparken gerçekten bir şuur içerisinde midirler? Yani Allah beni görüyor, biliyor ve benim Allah'tan sakınmam lazım. Onun azabından kendimi korumam lazım şeklinde... Bir şuurla mı bunu yapıyorlar? Yoksa başka bir şeyle mi bunu yapıyorlar? Eğer bu takva şuuruyla ameller yerine getiriliyorsa emin olun ki Allah azze ve celle amelleri kabul edecektir. Zaten bakın kardeşler mesela kurban kestiniz birçoğunuz üzerinden henüz bir ay bile geçmedi. Allah azze ve celle had suresinde kurbanlarımızla alakalı da aynısını söylüyor. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ Sizin kestiklerinizin kanı sizin kestiklerinizin eti Allah'a ulaşmaz. Yani sen bir kurban kestiğinde onun kanı gitmiyor Allah'ın yanına. Sen bir kurban kestiğinde onun eti gitmiyor Allah'ın yanına. وَلَكِنْ يَنَالُهُ takva مِنْكُمْ Allah'a ulaşacak, Allah'a erişecek olan sizin takvalarınızdır diyor Allah Azze ve Celle. Yani yaptığınız amellerin zahirine bakmayın. Amellerinizin büyüklüğüne, çokluğuna, niceliğine, niteliğine bakmayın diyor Allah Azze ve Celle. O ameli yaparken kalplerinizdeki takvaya bakın. Eğer kalpler takva üzereyse... Allah Azze ve Celle'ye o amelden takva ulaşmışsa eğer Allah Azze ve Celle o ameli kabul etmiştir. Yok ameller yapılırken içerisinde takva yoksa amelin şekli ne olursa olsun cinsi ne olursa olsun o amelden Allah Azze ve Celle'ye bir şey ulaşmamıştır. Kardeşler burada özellikle bir önceki derslerimizde de çok kısa değinmiştim ama bu derste biraz daha inşallah uzun bir şekilde değineceğim bu konuya. Şimdi farkındaysanız insanlar Allah Azze ve Celle'ye amel yaptıkları zaman Allah bazılarının amelini kabul ediyor, bazılarının amelini kabul etmiyor. Dedi ki bunun ölçüsü nedir? Yani amelin kabul edilip edilmediğinin ölçüsü. Bir, ameli yapan insan kendi içinde bir rahatlık hissedecek. Çünkü hatırlarsanız Ramazan'da yaptığım derslerde size Şeyhul İslam'ın bir sözünü aktarmıştım. İbnül Kayyum medaric Salik'inde diyor ki ben Şeyhul İslam İbn-i işittim o şöyle derdi. اِذَا لَمْ تَجِدْ لِلْعَمَلِ حَلَاوَةً ف۪ي قَلْبِكَ fi فِي صَدْرِكَ فَاتَّهِمْهُ فَإِنَّ رَبَّكَ شَكُورٌ Yaptığın ameller senin kalbinde bir tatlılık, senin gönlüne bir genişlik vermiyorsa, yaptığın ametleri, amelleri tühmet altında bırak. Bil ki senin o amelin amel değildir diyor İbn-i Teymiye. Niye? فَإِنَّ رَبَّكَ شَكُورٌ Çünkü senin Rabbin eşşekurdur. Eşşekur ne demektir kardeşler? Yapılanın karşılığını dünyada da, ahirette de veren demektir. Eşşekûr, yani Allah çokça şükreden demektir. Allah'ın şükrü nasıl olur? Allah'ın teşekkürü, yapılan amelin hem dünyada karşılığını verir Allah, hem de ahirette karşılığını verir. Allah'a sunulan kurbanların dünya karşılığı nedir? İnsanın gönlünün mutmain olmasıdır. İnsanın kalbinin rahat olmasıdır. Yaşadığı İslam'dan, yaşadığı ubudiyetten insanın bir zevk almasıdır, bir tat almasıdır. Bu dünya karşılığıdır. Ayrıyeten bunun başka insanlara bakan karşılığı nedir? Başka Müslümanların kalbinde bir kabul konulmasıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle diyor. اِنَّ amenu آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا İman eden ve salih amel işleyenler, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır diyor. İman edenler ve salih amel işleyenler, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır. Bu sevgi nedir kardeşler? Bunu da İmam Müslüm, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aktarıyor. Aleyhissalatu vesselam bize bu sevginin şeklini, ve nasıl oluştuğunu bize anlatıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i yanına çağırır. Ey Cibril ben falanca kulumu seviyorum sen de onu sev der. Cibril sema ehline iner ve der ki ey insanlar Allah falanca kulunu seviyor siz de onu sevin diye. Ve Allah onlar, onlar o kulu severler Allah o kul içinde insanların kalbine dünyada sevgi kılar. Allah bir kula buğz ettiği zaman Cibril'i yanına çağırır. Ey Cibril der, ben falanca insana buğz ediyorum. Allah muhafaza, sen de ona buğz et der. Cibril semaya iner ve meleklere der, Allah falana buğz ediyormuş, siz de falana buğz edin. İnsanlar, melekler ona buğz ederler ve Allah ve insanların kalbine o insana karşı buğz kılar, nefret kılar diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için kardeşler, yapmış olduğumuz amellerin kabulü bir, Bizim kendi kalbimizin rahat olması lazım. Bir mutluluk, bir huzur duymamız lazım. İki, Allah'ın sevdiği ve salih olarak zahiren bildiğimiz insanların kalbinde bize karşı bir sevgi, bize karşı bir kabulün olması lazım. Zaten ahiret karşılığını anlatmaya gerek yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle anlatıyor ahiret karşılığını. مَا لَا raat, رَأَتْ وَلَا اُزُنٌ Hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği şeyler vardır o gün. Hani Allah azze ve celle kullarına öyle cennette nimetler. Öyle karşılıklar verecektir ki ne bir göz onu görmüştür ne de bir kulak onu işitmiştir diyor aleyhissalatu vesselam. Zaten işin o kısmına girmiyorum. Şimdi kardeşler amel yapıldığı zaman ve Allah azze ve celle de bu ameli kabul etmişse mesela bazı insanlar o amelle yücelir. Örnek verelim Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki yine İmam Müslim rivayet ediyor İnne Allahe yada'u İnne Allahe yerfa'u bihazal kitabi aqwa'man, ve yada'u bihi akharin. Allah Allah bu kitap ile bazı kavimleri yüceltir, bu kitap ile bazı kavimleri alçaltır. Mesela iki insan beraber Kur'an'a yönelmiştir. İki insan beraber Kur'an'a teveccüh etmiştir, ilme teveccüh etmiştir. Allah Azze ve Celle bunlardan bir tanesini habire yüceltir. Hem kendi katında hem müminlerin gönlünde bir tanesini de habire alçaltabilir. Hatırlarsanız iki ders önceye döneceğim. İki ders öncesi de konumuzla bağlantılı olduğundan dolayı. Adem Aleyhisselam'la şeytanın arasındaki farkı anlatırken kardeşler, şuna dikkat çekmiştik. Demiştik ki Müslüman, yani Adem'i kendine örnek alan kişi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman, hatayı her zaman kendinde arar. Müslüman, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman, hatayı her zaman kendinde arar. Örnek olarak buna neyi vermiştik? Adem Aleyhisselam'ı vermiştik. Demiştik ki Adem Aleyhisselam, Cennetten kovulduğu zaman Allah'a şöyle elini kaldırmıştı. "Kalla Rabbana zlemne enfusana, ve inlem tâğfir lana ve terhâmna, lana kûnana khasirin Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bagışlamaz isen, bize merhamet etmez isen, muhakkak ki biz kusana uğrayanlardan oluruz. Şeytan da oradan kovulmuştu. Fakat Şeytan Allah azze ve şöyle demişti: "Fâbîma âghûytani la âghûyân hûm ajma'in." Sen beni saptırdığın için ben de onları saptıracağım. Hani ben kibir yaptım, ben ahlaksızlık yaptım, ben kıskançlık yaptım, ben hasette bulundum. Bundan dolayı sen beni kendi katından kovdun değil. Adem aleyhisselam gibi yaklaşmıyor. Sen beni saptırdın, ben de seni saptıracağım diye. Ve demişti ki, insan günah işlediğinde Adem gibi midir, şeytan gibi midir anlamak için günahtan sonrasına bakmak zorundadır. Masiyetlerde suçu kendinde bilen, hayatındaki olumsuzlukları kendi günahına mal eden ve tövbe ve inabayla Allah'a yönelenler, bunlar Adem aleyhisselamın yolunda olan insanlardır. Fakat hayatında karşılaştığı sıkıntılar, elde etmek isteyip de elde edemediklerinde, Allah'ı, kaderi, insanları suçlayan insanlar, bunlar ise masriyet konusunda şeytanın yolunu takip eden insanlardır. Bakın Adem'in iki çocuğunun kıssasına kardeşler, Allah azze ve celle birinin kurbanını kabul etmiş, öbürünün kurbanını kabul etmemiş. Bir tanesi diğerine diyor ki, seni öldüreceğim. Yani suçu öbürüne yıkıyor. Sen sebep oldun benim kurbanımın kabul edilmediğine. Senin yüzünden benim kurbanım kabul etmedi. Sen var olduğun için bu olmadı. Tarzında bir yaklaşım gösteriyor. Ve bu yaklaşımı da kardeşler Allah azze ve diyor, Fe diyor. فأسبح من الخاسرين. iki ayet sonra. Bu yanlış tutumundan dolayı khusrana uğrayanlardan oldu. Zarara uğrayanlardan oldu. Adem'in diğer çocuğu ise. إنما يتقبل الله من المتقين dedi. Ancak Allah müttaki olan kullarından kabul eder dedi ve bununla beraber derecesi yükseldi. Burada neyi anlatacağım kardeşler size? Burada Allah izin verirse haset meselesini anlatacağım. Kıskançlık ve haset meselesini anlatacağım. Bakın kardeşler kötü ahlakın her türlüsü kötüdür. Kötü ahlakın her türlüsü kötüdür. Ve kendinde kötü ahlak bulunduran insan bu ahlakı terbiye etmediği zaman neyle karşılaşacağını kestiremez. Mesela şeytanda haset vardı. Kıskançlık vardı. Allah Adem'i yarattığında bunun farkına vardı. Hatırlarsanız size İmam Müslim'den bir hadis nakletmiştim. Demiştim ki Allah Azze ve Celle diyor ki peygamberimiz Allah Adem'i yarattı, suretini verdi. Sonra onu o hal üzere terk etti. Şeytan gelip Adem'in etrafında dönmeye başladı ve onu tekmeledi. Onun içinin boş olduğunu fark edince onun kendi nefsine hakim olamayacağını anladı diyordu Aleyhisselatu vesselam. Daha Adem aleyhisselama ruh üflenmeden Şeytan onu kıskandığını ve onu çekemediğinin farkına vardı. Bu kıskançlık kötü bir ahlaktı ve şeytan bunu terbiye etmedi. Şeytan bunu mualece edip bunu ıslah etmedi ve kafirlerden oldu. Şeytan kendinde bulunan bu hasedin onu kafir yapabileceğini hiç aklına getirir miydi? Size soruyorum. Mesela diyelim ki içimizden biri kendinde kıskançlık hissetti ama bunu terbiye de etmiyor. Kendi haline bıraktı. Hiçbir zaman aklına şu gelmez benim bu kıskançlığım beni bir gün kafir yapar. Benim bu hasedim beni bir gün küfre götürebilir. Mesela insanın aklına bu gelmez. Niye? Çünkü haset kendi zatından dolayı küfür değildir. Yani haset var diye bir adam kafir olmaz. Haset sadece büyük günahtır. Fakat terbiye edilmeyen, kontrol altına alınmayan her türlü kötü ahlak netice itibariyle insanı küfre de götürebilir. Şeytan gibi. İnsana birini de öldürtebilir. Adem aleyhisselamın bir oğlunun öbür oğlunu öldürmesi gibi. Bunun bir misali de kardeşler Yusuf aleyhisselam ve kardeşlerinin kıssasıdır. Yani Yusuf aleyhisselam ve kardeşleri peygamberin çocuklarıdır. Peygamberin terbiyesinde yetişmişlerdir. Fakat kendilerinde var olan hasedi, kendilerinde var olan kıskançlığı terbiye etmedikleri zaman kendi kardeşlerini öldürmeye yeltenmişlerdir. Aha yine burada iki tane peygamber çocuğudur. İkisi de peygamber terbiyesinde yetişmiştir. Fakat bir tanesi kendinde bulunan kötü ahlakı terbiye etmediği için kendi kardeşini öldürmüştür kardeşler. Yahudileri düşünün. Yani Allah Azze ve Celle Yahudileri bize anlatırken diyor ki kitabında yarifunehu kema يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Muhammed'in peygamber olduğunu tanıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Muhammed'in peygamber olduğunu tanıyorlar. Peki niye bunlar iman etmiyorlar kardeşler? Hasetten dolayı. وَبَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْ Ehli kitabın birçoğu sizi imanınızdan sonra kafirleştirmek isterler diyor Allah Azze ve Celle. Yani dikkat edin iman etmiyorlar bu ayrı bir şey. Bir de sizi de kendileri gibi kafir yapmak istiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Niye peki? Yani onlar kafir iman etmediler bizi niye kafirleştirmek istiyorlar? Haseden min indi enfusihim. Kendi nefislerinde bulunan hasetten dolayı diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşler haset normalde birden açığa çıkan bir şey değildir. Haset nedir? başkasında bulunan bir nimeti çekememekten dolayı o nimetin zevalini temenni etmektir. Yani birinde senin de hoşuna giden güzel olan bir şey var ve sen bunu çekemediğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin onu götürmesini istiyorsun. Ondan onu almasını istiyorsun. Misal. Haset ilk olarak neyle başlar kardeşler? Haset kıskançlıkla başlar. Yani birilerinde var olan ve Allah'ın onlara indirmiş olduğu nimetleri çekememekten içimizde duyduğumuz nimetlere karşı her türlü rahatsızlık bu kıskançlıktır. Yani birinde bir güzellik varsa ve biz de içimizde buna karşı bir sıkıntı duyuyorsak işte kıskançlık demiş olduğumuz şeyin adı budur kardeşler. Ve böyle olunca da bu tedavi edilmediğinde bu hasede dönüşüyor bu sefer. Yani o içimizdeki sıkıntı karşımızdakine o nimetin gitmesi için bir çabaya dönüşmesine başlıyor. Böyle bir şeye vesile olmuş oluyor ve tabi bu da dediğimiz gibi ehli kitap gibi bizi kafir de yapabilir. Adem'in çocukları veya Yakub Aleyhisselam'ın çocukları gibi bize adam da öldürtebilir ilâhileyi. Bakın kardeşler, kıskanç ve hasud olan insan aslında insanların elinde bulunan nimete değil, Allah Azze ve Celle'nin kaderine itiraz ediyordur. Kıskanç ve hasud olan insan insanlarda bulunan nimete değil, aslında Allah Azze ve Celle'nin kaderine yani Allah'a itiraz ediyordur. Niye kardeşler? Çünkü Allah azze ve Celle diyor ki: "Zalik fadlullah yuatihi men ysha'". Vallahu zul fadl al azim. Bu Allahın fazlıdır ve Allah fazlını dilediğine verir. Şüphesiz ki Allah büyük bir fazilet, büyük bir kerem sahibidir. Yani Allah birilerine bir nimet vermişse, Allah birilerine bir güzellik vermişse kardeşler, bu Allah azze ve celledenin fazlıdır, Allah azze ve celledenin keremidir. Buna karşı içimizde duyduğumuz sıkıntılar. Buna karşı içimizde duymuş olduğumuz problemler, bu maalesef kişilere karşı değil, bu Allah Azze ve Celle'nin kaderine karşı duyduğumuz sıkıntıyı ifade eder. Hususen konuyu burada bir noktaya getireceğim. Yani haset babayla evlat arasında da olur, kadınla koca arasında da olur, bir babanın evlatları arasında da olur. Haset her yerde olabilir. Fakat ben bizi ilgilendiren bir konuya geleceğim. İslami çalışma içerisinde olan Müslümanların, İslami çalışma içerisinde olan Müslümanların, Özellikle bu konuya dikkat etmeleri gerekir. Çünkü kardeşler, yapmış olduğumuz her türlü salih amelin afetleri vardır. Yani biz Allah azze ve celle amel yaptığımız zaman, Allah azze ve celle amel takdim ettiğimiz zaman, bu amellerin kabul edilmemesinde veya bu amellerin yarı yolda terk etmemize veya hayırken şerre dönmesine vesile olan bir takım unsurlar var. Bunlara afetler diyoruz. Mesela örnek verelim, yaptığımız her türlü salih amelin afeti nedir? Riyadır. Yani bir defa riya bir amelin içerisine girdi mi? Zaten o ameli yapmamamız, o ameli yapmamızdan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü kıyamet günü Allah o ameli bizim yüzümüze çarpacak. Git bu ameli kime yaptıysan sana ecrini o versin diyecek. Çağırın o riyakarları ateşi onlarla tutuşturayım diyecek. Yani ben bu ameli yapmışım ne? Yapmamışım ne? Hatta yapmamam onu yapmamdan Allah'ın izniyle çok daha hayırlıdır. Bunun gibi, yani riya'yı hepimiz biliyoruz. Yapmış olduğumuz salih amellerin önünde bir takım afetler var. Mesela bizler, İslami bir dava içerisindeyiz, bazımız ilim talebesiyiz, bazımız parayla bu işe yardım ediyoruz, bazımız bedenini bu işe koymuşuz. Yani bedeniyle çalışarak bu işin hakkını vermeye çalışıyoruz, bazımız dua ediyoruz, bazımız sadece Müslümanların karartısını çoğaltıyoruz. Ama her birimiz, Allah'ın izniyle olması gereken de budur zaten, İslam davasına bir şekilde hizmet ediyoruz. Kardeşler, Allah bazılarımıza fazlından ve kereminden biraz daha fazla veriyor. Bazılarımıza biraz daha az veriyor Mesela örnek veriyorum Diyelim ki iki kişi beraber bir işe başlıyoruz Benle bir arkadaşım beraber bir işe başlıyor İkimiz de ilim talebesiyiz örnek veriyorum Allah Azze ve Celle birinin önünü açıyor Geliştikçe gelişiyor İlerledikçe ilerliyor Müslümanların kalbinde bir sevgi oluşuyor diyelim Bana aynısını yapmıyor Allah Azze ve Celle Belki daha fazla çaba sarf ediyorum Belki daha fazla uğraşıyorum Ama Allah bana aynısını vermiyor Veya bir çalışmanın içerisine iki kişi beraber bedenimizi koyuyoruz Mesela Ebu Bekir de bedenini koymuş. Üsame bin Zeyd de bedenini koymuş. Üsame bin Zeyd'in yorgunluğuyla Ebu Bekir'in İslam davası uğruna yorgunluğunu yan yana koyduğumuzda Üsame bin Zeyd'in esamesi bile okunmaz. Yani Ebu Bekir'in yanında Üsame'nin ismini bile zikretmek ayıptır. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam en zorlu savaşlardan birinde komutanlığı Ebu Bekir'e değil de komutanlığı Üsame bin Zeyd'e vermiştir. Peygamberimiz bunu nasıl yapmıştır kardeşler? Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Allah'ın iradesi o işi Peygamber'e Üsam bin Zeyd'e verdirmiştir ve Peygamber aleyhisselatu vesselam da Allah'ın iradesine karşı gelemeyeceğinden dolayı komutanlığı Üsam bin Zeyd'e vermiştir. Şimdi burada Ebu Bekir'in önünde iki tane yol var. Ya Ebu Bekir radıyallahu anh diyecek ki utihime yaşa bu Allah'ın fazladır Allah fazlını dilediğine verir ki zaten böyle düşündüğü için Ebu Bekirdir. Ya da münafıklar gibi diyecek ki. Biz 20 senedir Müslümanız 15 senedir Müslümanız Bu daha dünün çocuğudur 18 yaşındadır Üsame bin Zeyd için söylüyorum Peygamber aleyhissalatü vesselam Tuttu komutanlığı buna verdi Bilmiyorum ne anlatmak istediğimi tahmin ediyorum Zaten anlıyorsunuzdur beraberinde İslam davasında insanların görev alması İslam davasında insanların mertebelerinin yükselmesi Veya kalplerin insanlara açılması Bu insanlarla komutanlarla yöneticilerle alakalı bir şey değildir kardeşler Bu tamamen Kalpler Allah'ın elindedir ve Allah birilerine birilerinin kalbini açtığı zaman Allah azze ve celle hayra birilerini vesile kılar. Onun için bu her konuda olabilir ama hususen ben bir noktayı örnek verdim. Yani İslami davada çalışmada her birimiz farklı alanlarda görev alıyoruz. Allah azze ve celle birilerimize biraz daha fazla veriyor, birilerimize biraz daha eksik veriyor. Bizler Adem'in hasud olan oğlu gibi Allah'ın insanlara verdiğine hased edip, insanlara karşı kötü bir tutum ve davranış içerisine girmektense Adem'in iyi olan oğlu gibi innemâ yetekabbelullâhu minel muttaqin diyelim ancak Allah muttaki olan kullarından kabul eder diyelim ve demek ki bizim takvamızda bir eksiklik var demek ki yaptığımız amellerin tam olaraktan hakkını veremedik bundan dolayı da Allah bizi bundan mahrum etti diyelim ki bu bizi tövbeye, salih amellere daha güzel bir şekilde Allah'a kulluk yapmaya sevk etmiş olsun kardeşler ve maalesef Mesela ben çok yaşadığım bir meseleyi size anlatayım. Biraz önce Yahudileri örnek verdik dedik. Bazen haset insanı küfre bile götürebilir. Yani adam hasedinden ötürü kafir bile olabilir dedik. Mesela ben sahada şunu çok görmüşüm kardeşler. İnsanlar hasetlerinden dolayı şirk itikadını tercih etmişler. İnsanlar hasetlerinden dolayı şirk itikadını tercih etmişler. Yani hak birilerinin yanındadır. Ona ittiba ettiği zaman karşısındaki ad, Fazilet karşısındaki adama gidecektir. Mesela hani Ebu Cehil'in meşhur bir sözünü var biliyorsunuz. Biz bugüne kadar diyor hep Haşim oğullarıyla bir yarış içerisindeydik. Bazen onlar öne geçti bazen biz öne geçtik. Ama sonuç itibariyle eşit olduk. Vallahi biz bugün Muhammed'in peygamberliğini ikrar edip onların bizim önümüze geçmesine müsaade etmeyiz. Yani Ebu Cehil Muhammed'in doğru söylediğini adını bildiği gibi biliyor. Fakat niye Muhammed'e tabi olmuyor? Çünkü Muhammed'e tabi olsa Muhammed onlardan üstün olacak. Haşim oğulları onlardan üstün olacak. Bundan dolayı iman etmiyor. Bundan dolayı küfrü tercih ediyor. Ondan dolayı mesela bizim vakamızda da davet yaptığımız, kendisine İslam dinini götürdüğümüz insanların birçoğu hakkın ne olduğunu çok iyi biliyor. Hakkın karşısında söyleyecek tek bir kelimesi bile yok. Hatta hakkın karşısında boynunu bükmek durumunda kalıyor. Cevap vermekten kaçmak zorunda kalıyor. Fakat iman da etmiyor veya icabet etmiyor tevhide veya sünnete. Bunun sebebi nedir kardeşler? Bunun sebebi kalplerde bulunan haset, faziletin Allah'tan olduğunu bilmemek ve insanları çekememektir. Bundan Allah azze ve celle'ye sığınırız. Tabii şöyle bir soru faidenin tamamlanması babından şöyle bir soru sorayım. Mesela belki kardeşlerimiz sorabilirler. Hani insan kendi yoğurduna kolay kolay ekşi demez. Yani herkes kendine baktığı zaman hep güzellikleri kendinde görür. Kimse çirkinlikleri kendinde görmez. Mesela bende kıskançlık var ise veya bende haset var ise ben bunun farkına nasıl varabilirim ki? Hani bu saydığımız tehlikelere muhatap olmayayım dersek hasedin ve kıskançlığın alameti kardeşler birilerinde içinizde anlam veremediğiniz bir sıkıntı varsa bilin ki kıskançlık vardır. Yani mesela bazen bazı kardeşlerimiz işte ben duyabiliyorum mesela diyorlar ki işte falanca adamı niye bilmiyorum ama niye hiç sevmiyorum? Yani bilmiyorum niye ama, o bilmiyorum niye ama hiç sevmiyorum diye bir şey yok. Kesin senin hoşuna gitmeyen, onda hani insanın birini sevmemesinde ya bariz bir sebep vardır dersin ahlaksızdır, yalancıdır, işte üç üçkağıtçıdır, hırsızdır vesaire anlaşılır. Fakat zahiren adamda hiçbir problem yok. Fakat ben adamı sevmiyorum. E, misal dediğimiz zaman böyle bir şey yok. Yani muhakkak onda bizim istemediğimiz veya çekemediğimiz bir fazilet vardır. Ve bu faziletten dolayı içimizde ona karşı bir sevgisizlik vardır. Hakeza, Anlamını veremediğimiz rahatsızlıklar da böyledir. Yani birine karşı hissettiğimiz sıkılma veya biriyle aynı mecliste bulunmaktan hissetmiş olduğumuz daralma, sıkıntı. Eğer bunun bariz bir sebebi yoksa kardeşler, bu genel itibariyle bir kıskançlık olduğunu e, beraberinde gösterir. Sonra üçüncüsü eleştirenler. Mesela sürekli insanlardaki olumlu yönleri değil de olumsuz yönlerin farkına varan ve sürekli bu olumsuzluk üzerinde duran insanlar. Mesela bu bunlarda kıskançlık olduğunu gösterir. Tabi bu iki yönlüdür. Hem ucub olduğunu gösterir, kendi nefsini beğenme ve tekebur olduğunu gösterir. Hem de başka insanlara karşı haset ve kıskançlık olduğunu gösterir. Onun için bunları tedavi ederken de kardeşler, yapmamız gereken şey nedir? Ee, şudur, hasedin ve kıskançlığın kötü zararlarını sürekli aklımıza getirmemiz lazım. Hasedin ve kıskançlığın kötü zararlarını zikretmiş olduğumuz kıssa içerisindeki kötülüklerini zikretmemiz lazım. Ve e, Kur'an okuyarak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadislerini okuyarak, selef-i salihinin kıssalarını, menkıbelerini, bu konu hakkında yazılmış olan kitapları okuyaraktan kendimizde bulunan bu problemi kendimizden def etmemiz gerekiyor. Hususen de biz. Diyeceksiniz ki niye hususen biz kardeşler? Çünkü biliyorsunuz biz kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist dünyanın temeli de rekabet üzere kuruludur. Yani hepimiz rekabet etmeye alıştık. Çocukluğumuzdan beri sınavlarda rekabet, diplomada rekabet, meslekler rekabet, işte rekabet, maaşta rekabet. Rekabet toplumu kıskanç olur. Yani sürekli birbirlerine karşı rekabet içerisinde olan insanlar isteseler de istemeseler de kıskançlık ve haset içerisinde olurlar. Yani bizim eski milletlere göre biraz daha fazla e, bu kıskançlığı ve hasedi kendimizde terbiye etmemiz gerekir. Velhasıl kardeşler. Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu arasındaki bu konuşma geçtiği zaman Adem Aleyhisselam'ın küçük oğlu 28. ayette abisine kardeşine diyelim veyahut da şöyle söyledi. Dedi ki: "Le in basatta yedake ilayya li taqtulani ma ana bi basitin yadiy ilayka li aqtulak inni akhafu Allah Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. İnni akhafu Allah Rabbel Alamin. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. İnni uridu an tabua ve ismika fetekuna min ashabin nar. Ve zalika Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı yüklenesin hem de kendi günahını yüklenesin ve ateşin ehlinden olasın ve bu zalimlerin yaptıklarının cezasının karşılığıdır dedi Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Ayeti tekrar ediyorum kardeşler. Sen beni öldürmek için bana elini uzatsan bile ben seni öldürmek için sana elimi uzatmayacağım. Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı yüklenesin hem de kendi günahını yüklenesin ve bu şekilde ateşin ehli olasın. Çünkü bu zalimlerin cezasıdır. Ateş zalimlerin cezasıdır. Burada kardeşler farkındaysanız kardeşlerden bir tanesi diyor ki sen beni öldürecek olsan bile... Ben seni öldürmem. Yani ben sana karışmam. Burada şöyle bir soru sormamız gerekiyor. Normalde İslam bize meşru müdafaa hakkı tanımıştır. Normalde kardeşler İslam bize meşru müdafaa hakkı tanımıştır. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki فَمَنِ اَتَذَا عَلَيْكُمْ فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ مَا اَتَذَا عَلَيْكُمْ Biri size karşı haddi aşarsa siz de ona karşı misliyle haddi aşabilirsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "Men qutila duna nefsihi fehuve şehidun. Men qutila duna malih fehuve şehidun. Men qutila duna arzih fehuve şehidun." Nefsini müdafaa etmek için öldürülen, yani çarpışan ve bundan dolayı öldürülen şehittir. Malını müdafaa etmek için çarpışan ve bundan dolayı öldürülen şehittir. Arzını müdafaa etmek için çarpışan ve bundan dolayı öldürülen şehittir diyor Aleyhissalatu vesselam. Yani Allah ve Resulü bize, biri bizim malımıza, canımıza, ırzımıza elini uzattığı zaman onun elini koparma hakkını Allah Azze ve Celle bize vermiş. Peki Adem'in buradaki oğlu neden dolayı kardeşine karşı böyle bir tutum içerisine girmemiş de sen beni öldürsen de ben seni öldürmeyeceğim gibi bir tutum içerisine girmiş? Bunun iki sebebi olabilir kardeşler. Bunlardan bir tanesi onların şeriatında Allah Azze ve Celle böyle bir şeye müsaade etmemiş olabilir. Yani biliyorsunuz usulü din, akide ve tevhid bütün peygamberlerin dininde aynıdır. Değişmez. Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama oradan da kıyamete kadar peygamberlerin getirmiş oldukları akide, tevhid değişmez. Her zaman aynıdır. Değişen nedir kardeşler? Değişen şeriatlardır. Yani bazı şeylerde şeriatlarda helal olan bize haramdır. Onlara haram olan bize helaldir. Mesela örnek olaraktan neyi verebiliriz? İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor. اُعُتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَغُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ Bana beş şey verildi. Benden önce hiç kimseye bunlar verilmedi diyor. Bunlardan biri de nedir? Bizden önceki milletlere diyor. Ganimetler haramdı. Ganimetler bize helal kılındı. Yani bizden daha önce yaşayanların savaştıkları zaman Ganimet alamıyorlardı. Ganimetlerin hepsini bir araya topluyorlardı. Ondan sonra ateş yakıyorlardı. Ganimetler hepsi yanıp gidiyordu. Misal. Ama... Peygamber aleyhissalatu vesselamın şeriatında ümmete en hayırlı ve en temiz rızık olaraktan Allah azze ve celle savaşta elde edilen ganimetleri verdi. Bunun gibi şeriatlarda bazen helal olan şeyler haram, bazen haram olan şeyler ihtiyaca binaen haram olabiliyorlar. Olabilir ki Adem aleyhisselamın şeriatında biri sizi öldürmeye teşebbüs ettiği zaman ona karşı gelmeniz haram kılınmış olabilirdi. Bu bizim şeriatımızda kendisine müsaade edilmiş bir şey de olabilir. İkincisi kardeşler. Ki bana göre bu daha tercihe şayan olan bir durumdur. Herhangi bir müdafaa fitneye sebebiyet verecekse orada Müslümanın elini çekmesi ve ölmek pahasına İslam'a hizmet etmesi en uygun olandır. Tekrar ediyorum. Normal bir zamanda biri size saldırdığı zaman ona karşı kendinizi müdafaa edebilirsiniz. Fakat fitne ortamı söz konusuysa sizin kendinizi müdafaa etmeniz daha fazla kan dökülmesine sebebiyet verecekse, daha fazla Müslümanların ırzının namusunun kirlenmesine sebebiyet verecekse, işte o zaman elimizi çekmek ve elimizi bağlamak, sabrederek öldürülmek, müdafaa olmaktan daha hayırlıdır. Niye? İmam Ahmet rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِنَّهَا سَتَكُونُ el تَنْ اَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ Şüphesiz ki fitneler olacaktır. O fitnelerde ayakta olan insan, oturan insanlar ayakta olan insanlardan daha hayırlıdır. Walqaimu fiha khairun min al Ayakta duran insanlar oturan insanlardan daha hayırlıdır. Wal-mashi fiha khairun min Yürüyen insanlar koşan insanlardan daha hayırlıdır. Aleyhisselatü vesselam diyor, sizin karşılaşacağınız bir takım fitneler olacak. Bize öğretmek istediği şu, o fitnelerde sakit ve sessiz bir şekilde durun. Hareket etmeyin diyor. O, yani oturan ayakta olandan hayırlıdır. Ayakta olan yürüyenden hayırlıdır, yürüyen koşandan hayırlıdır diyor. Sahabe bunu duyduğu zaman aleyhissalatü vesselam'a diyor ki, اَرَأَيْتَ اِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ اِلَيَّ Ne düşünürsün ey Allah'ın Resulü, ya benim evime giderse, elini de bana beni öldürmek için uzatırsa, yani fitne oldu. İnsanlar birbirine kılıç çekti. insanlar birbirine düşman oldu. Eyvallah. Biz yerimizde oturacağız. Ben yerimde oturuyorum. Fakat adam geldi benim evimin içerisine girdi. Kılıcını da çekti beraberinde. O zaman ne yapacağım ben ey Allah'ın Resulü? Kun keveledi Adem dedi peygamberimiz. Adem'in oğlu gibi ol. Adem'in oğlu gibi ol. Yani fitne ortamında biri sana elini veyahut dilini uzattığında kendini müdafaa etme. De ki inni akhafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum diye. Onun için kardeşler, herhangi bir yerde fitne varsa, mesela Adem'in oğlu burada neyi düşündü? Sonuçta inşallah herhalde bugün vakit kalmadı. Bir sonraki derste anlatacağım. Adem'in ilk oğlunun yapacağı bu iş, yeryüzünde yapılacak ilk günahtı. Yani ilk defa birileri, yeryüzünde Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapacaklardı. Ve Adem'in iyi olan oğlu buna vesile olmak, buna sebep olmak istemedi. Bundan dolayı da elini ve eteğini çekti. Ondan dolayı kardeşler, Bizim burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi ve hadisi Adem Aleyhisselam'ın oğlunun kıssasına bağlamasından bizim şunu anlamamız lazım. Her zaman konuşmak, her zaman kendini müdafaa etmek, her zaman birileriyle çekişme içerisine girmek İslam'ın hoş gördüğü şeylerden değildir. Mesela diyelim ben şimdi buradaki bir kardeşe dedim ki, misal örnek veriyorum, iftirada bulundum. Dedim ki sen yalancısın. İslam bu kardeşimize kendini müdafaa etme hakkını vermiş doğrudur. Benim karşıma dikilebilir, sen bana iftira ediyorsun, ben yalancı değilim diyebilir. Fakat ortada bir fitne varsa ve ben de bu fitneye kapıldığımdan dolayı bu kardeşim için bir söz söylüyorsam orada Peygamberimizin bizi irşad ettiği şey mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı müdafaa etmek değil sukut etmek suretiyle fitnenin büyümesine engel olmaktır. Çünkü birileri fitnede kendilerini savunmaya kalktıklarında bile bu fitnenin büyümesine sebebiyet veriyor. Yani sen haklı olabilirsin, sana karşı bir haksızlık yapılmış olabilir. Eyvallah bunda bir sorun yok. Fakat sen bu noktada kendini müdafaa etmeye kalktığın zaman daha ziyade ortalık karışıyor, daha ziyade fitne büyüyor. Vele burada işin ucunda öldürülme olsa bile. Hasreten de Müslümanların arasında yaşanan problemler gibi. Mesela bunu çokça yaşayabiliyoruz. Örnek veriyorum kardeşlerden diyelim ki bir tanesi diyor işte Suriye'de Müslümanların arasında fitne var. Müslümanların arasında problem var. Ne yapmamız lazım? Aleyhissalatü vesselam bize yolu öğretmiş zaten. Öyle değil mi? Yani biz fitnelere taraftar olmayacağız. Hiçbir zaman fitnelere taraftar olmayacağız. Fitnelerin zararı bizim canımıza dokunduğu zaman da Adem'in oğlu gibi olacağız. Yani fitne büyümesin, fitnede bir katkımız olmasın diye gerekirse ellerimizi arkadan bağlayacağız. Öldürülmeyi, hakkımızda konuşulmasını veyahut da şeylerimizin, kişiliklerimizin, onurlarımızın zedelenmesini gerekirse bu duruma kurban edeceğiz kardeşler. Niye? İslam toplumunun maslahı için. Ta ki sıkıntı zarar İslam toplumuna gelmesin. Veya işte yaşamış olduğumuz vakada e, cemaatlerin birbirleriyle alakalı problemleri olabiliyor. Hocaların birbirleriyle alakalı problemleri olabiliyor. Mesela şahısların birbirleriyle alakalı problemleri oluyor. Bana ne? Yani Allah seni bundan muaf tutmuşsa, Allah seni bundan uzak tutmuşsa, birilerinin tarafını tutmak suretiyle niye fitneye düşeceksin? Tabii fitne nedir kardeşler? Fitne şudur. Yani haklı ve haksızın belli olmadığı Kimin neyi savunduğunun tam anlaşılmadığı, kimin karşı tarafa niye kılıç çektiğinin tam belli olmadığı durumlarda Müslümana yakışan Adem'in çocuğu gibi olup dilini tutup taraf olmamasıdır. Yani Ömer İbni Abdülaziz'e hani işte Ali radıyallahu anh haklıdır, Muavya radıyallahu anh haklıdır, İşte o gün ölenlerin durumu nedir, mallarının hükmü nedir tarzında bir soru sorulduğunda o da onlara diyor ki Allah bizim kılıçlarımızı onların kanından korumuşken biz dillerimizi niye onların hırzından korumuyoruz? Yani Allah'a hamdolsun Allah bizi o fitne ortamına getirmedi. Sahabenin birbirini öldürmesine şahitlik etmedik. Allah bizi bundan koruduysa bunun için Allah'a hamd etmek lazım. O zamanın meselelerini kaşıyıp gündeme getirip zorla dilimizi o kana bulamanın ne anlamı var? Yani Allah azze ve celle bizi bundan korumuş. İşte bu selefin ahlakıdır kardeşler. Onun için gruplar arasında, şahıslar arasında, hocalar arasında bir takım sıkıntılar olabilir, problemler olabilir, fitneler olabilir. Ki hiç kimse sahabeden daha hayırlı değildir. Bu tip sıkıntılar, sahabelerin arasında bile vuku bulmuştur. Siz kendi dininiz için selameti talep ediyorsanız, e, her zaman evlâ olanı yapın, fitnelere taraftar olmayın. Fitnenin zararı gelip size değdiğinde, sizi bulduğunda da, velev ki canınız gidecek bile olsa, aleyhissalatu vesselamın dediği gibi, ''Kun ke veledî adem. ademin ''Âdem'in oğlu gibi ol.'' allah alem ademin oğlunun da kardeşini öldürmekten elini çekmesinin nedeni, büyük bir ihtimalle diyorum, bu yeryüzünde yapılacak ilk günahtı örneklik teşkil edecekti fitnenin kaynağı olacaktı bundan dolayı karşılıklı çarpışmaya veyahut da karşılıklı dövüşmeye mahal vermemiş oldu Allah azze ve celle bizi kendi kitabını doğru bir şekilde anlayan doğru bir şekilde yaşayan ve bunun üzerine de can veren kullarından eylesin Allah azze ve celle başta beni sonra da sizleri haset, kıskançlık, kibir gibi insanları helak eden kötü ahlaklardan muhafaza eylesin İçimizde var olanlarımız varsa da onlara kitapla, sünnetle, hikmetle terbiye olmayı, tezkiye olmayı Allah Azze ve Celle nasip eylesin. Allah dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden kardeşlerin aralarındaki ihtilafı izale etsin. Onların kalplerine ülfet getirsin. Onların bedenlerini bir araya topladığı gibi onları kıyamette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hamd sancağı altında onları bir araya toplasın. Allah Azze ve Celle bize... Ee, sözün doğrusunu anlamayı, doğrusunu yaşamayı ve doğrusu üzerine cam vermeyi nasıl beylesin? Vahyiru <gülüyor> Dawwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh.